Şimdi, <gülüyor> felsefede de algı problemi, her yerde olduğu gibi felsefede de bir algı problemi var. E, felsefede çok temel bir problem, çok önemli bir problem. E, adı başka şekillerde, anılsa da, yer yani yer aslında pek çok e, problem, algı e, meselesine geri gidiyor. Hatta bazen o problemlerle ilgilenen kişiler bunun farkında bile olmuyorlar. Meselenin algıyla ilgili olduğundan. Çünkü algı, e, farkında olduğunuz gibi çok... Önsel bir aşama yani başlangıç aşaması, dış dünyayla, nesneyle aramızdaki başlangıç aşaması. Dolayısıyla bunun üzerinde duracağımıza zihnin ne yaptığına bakmak ve bunu anlamak daha mantıklı, daha kesime bir yol gibi geliyor bize. Halbuki benim burada göstermeye çalışacağım şey, algının da aslında bilinçli bir aşama olduğunu bilinirli ölçüler içinde. Ee, zihnin e, sonradan yaptığı şeyin algıda da başka bir şekilde bir şekilde var olduğunu e, söyleyebilmek için de bir çerçeve oluşturalım. Ne diyelim? Ee, algının algı probleminin biz, sınırları var, değil mi? Ee, bu söyleyeceğim şeyi siz benden daha iyi bilirsiniz. Ee, nedir algı problemi genel olarak hangi sınırlar içerisinde kalır? Kalır. Neyi el alır? Ee, algı objesine konu edinir. Algı nesnesine konu edinir. Ee, Algı objesini konu alır, algı nesnesini konu alır, algının, e, algı sürecini konu alır, algı ilişkilerini konu alır ve benim çok sevdiğim, burada da arkadaşlarımızın anlattığı gibi, algı patolojilerini konu alır. Keşke ben de felsefi gözlüklerde öyle bir çerçeve içinde alabilenip gelsek de o konuyu sürmek isterdi size. E, çünkü çok da ilginç bir konu gerçekten felsefi açısından, patolojik misalara çok şey söylüyor e, zihnin e, yapamadığı şeylerin aslında zihnin ne yaptığına ilişkin ee, ...çok fazla veri sunduğunu düşünüyorum. <gülüyor> algı problemi felsefede de bu tür sınırları var. Ee, bu tür sınırlar içerisinde ele alınabilir. Bir, bir başka açıdan da algı problemi e, ikili bir görünüm içinde... ...yani hangi açıdan bakarsak ikili bir görünüm içinde... ...felsefe tarihi açıdan bakarsak... ...algı problemi ikili bir görünüm içinde karşımıza çıkıyor. Yani felsefe tarihinde iki tür algı teorisiyle karşılaşıyoruz. Birincisi e, daha önce zannediyorum... Ee, Mehmet arkadaşımız herhalde sensüyalizm ilgili değil mi? Entrizm ee, başlığı altında değinmişti. E, ee, Sensüalist bir perspektif var, yani işte, duyuncu bir perspektif var. Ee, sınırları çok belli değil, yani belirli bir tarihsel döneme oturmuyor. Dolayısıyla Aristoteles'ten başlıyor, yani Aristoteles'te de görebilirsiniz bunu. Ama özellikle modern bilgi teorisinin tesislerinde e, 16-17. yüzyıllardan itibaren görebilirsiniz. E, John Locke, Hume, Berkeley gibi adamlarda görebilirsiniz. Sen söyleyebilirsin. <gülüyor> Bunun dışında e, bir başka perspektifimiz var. algı teorisine denince, e, algi denince, bakan bir başka açı. Bu da Kant'la bize getiriyor. Kant'ın yöntemiyle de eleştirel yöntem diyelim. Çeşitli şekillerde adlandırabiliriz bunu. Çok teknik adlar koymayalım. Eleştirel bir yöntem bu. Kant'ın eleştirel yöntemi sensualizmden farklı olarak algı başka bir üzerinde ele alıyor. Nedir bu zemimler? Sensüalist zemin uyaran ile alınlayan diyelim. Alınlayan özne arasında bir paralellik görüyor ee, ve adeta e, alınlama sürecini e, uyaranın etkisine tabi kılıyor. Uyarının durumu biraz belirleyici burada yani anlayışını anlatayım. E, çok uzatmıyorum bu tarihsel meseleleri. E, aslında uzatmak istiyorum çünkü çok önemli, sensualizminin yaptığı şeyler, sensualizminin üzerinde durmak lazım ama burada zamanı ben biraz daha atıyor bir şeyde, e, kısaltmak istiyorum. E, Kant ise bunun tam tersini söylüyor. Kant, e, uyaran, yani etki-tepki e, ilişkisini tersine çeviriyor. Etkiden e, alımlayana doğru değil de e, alımlayan e, öznenin e, etki eden şeyi, tırnak içinde etki eden şeyi, kurucu bir, e, bir anlamda kurucu, inşa edici bir rolü olduğunu söylüyor. İşte basitçe, ee, ama sembolik ifadeyle şeylerden fenomenlere olan ilişki fenomenlerden şeylere doğru değişiyor Kant'la birlikte. <gülüyor> Kant çok önemli bir iş yapıyor. Neden? Aslında e, şu ana kadar ben dahil e, ortaya konan sunumlarda şunu görüyoruz. E, dışarıda e, algılanmayı bekleyen bir şey yok. Değil mi? Yani e, pardon çok sert oldu galiba. Çok yani bunu söylemek istememiştim ama <gülüyor> çok canlı baktınız. <gülüyor> yani demek istediğim anlaşılıyordur herhalde. Yani orada halen hazırda olmuş bitmiş bir şey var. Ben gidiyorum edildiğim bir e, alıcı olarak, reseptör olarak onu alıyorum. Böyle bir şey yok değil mi? Biz orada bir e, birleştirme, bağlama işlemi yapıyoruz, sentezleme işlemi yapıyoruz. Kurmak, bazen kuruyoruz onu. Bazen yalnızca bağlayıp birleştiriyoruz. Şimdi kurmak ile bağlamak, birleştirmek arasında da fark var. Yani Regülasyon ile Kant'ın e, Regülatif Kant e, dediği bir e, işlem var. E, bir de kurucu etkinlik var. Kurmak biraz başka bir şey. E, bunu biraz algı düzeyinde, özellikle algıdan söz ediyorsak aslında düzenleyici bir etkinlik olarak düşünelim. Yani orada daha önce söylenmişti, ham bir veri var, biz onu düzenliyoruz. Anlamda bir şeye de dönüştürüyoruz, değil mi? Ee, dolayısıyla e, Kant önemli bir şey yapıyor, ama e, Kant e, yeterli değil. Yani çünkü Kant algıyı yalnızca bir şey, bir nesne, yani teorik bir şey olarak. E, Merleau Ponty de gördük bunu. Şimdi onu size sürekli çağrıştırıyor. Ee, hatta benim söylediklerim size bazen anlamsız gelirse bir şey ifade etmezse oradan <gülüyor> çağırarak dünkü deneyimizi e, boşluk tanımlamayı deneyim lütfen. E, yalnızca biz karşımızda nesneler mi görüyoruz? Algının, algı deneyiminin nesnesi dediğimiz şey, e, nesne şey, hepsi birbirine Algı deneyiminin unsuru karşımızdaki unsuru e, nesne mi? Şeysel bir şey mi? şey mi? Bir şey mi? Ee, evet öyle. Ama ne zaman? <gülüyor> yalnızca belirli bir aşamada. Şu dünya, şuradaki üçgen yalnızca şu en üst nokta ee, da biz bir e, nesne ya da şey diyelim algısı oluşturuyoruz. En alt zeminde ise dünya ile dünya ile dış dünya ile e, nesneler onu bir nesneler dünyası olarak ilişki kurmuyoruz. Dış dünyayı canlı, yaşayan, e, e, eylemli adeta özneler dünyası olarak kablıyoruz. Şimdi özne deyince kendim gibi bilinçli ben tasarımına sahip, öznelerden söz etmiyorum. Sadece e, her şeyde adeta e, öznelilik fark etmek anlamında bir şeyden söz ediyorum. Yani canlılık. Benim için nesneler henüz dış dünya ile başlangıç aşamasında kurduğum o ilksel ilişki de canlı olarak kavramıyorlar. Tabi bu ne zaman oluyor? Yani durup dururken olmuyor tabii ki. Burada yalnızca e, çok önemli bir ayrıntıyı atlamayalım. Bu bakış tabii ki filogenetik ve ontogenetik bir olmuş. Ontogenetik ve filogenetik bir perspektif içinde bunu değerlendirmeliyiz. Yani bir bebeğin dünyaya geldiği andan itibaren dünyayla kurduğu ilişkiden sözü, ilişkiyi düşünelim. Özellikle dünyayı kendine dünya derken en başta tabii ki belki annesini, yanındaki birinci insanları kendine e, dışsallaştırdığı o ilk aşamayı düşünelim ya da e, insan insan türünün e, tarihinde geriye doğru giderek e, ilkel bireyi düşünelim ilkel bireyin zihin dünyasına girmeyi düşünelim dolayısıyla orada e, ilkel bireyin bizim gibi dünya ile e, dünyayı nesneler dünyası olarak kabul ederek ilişki kurduğunu e, görmüyoruz orada dünya ile kurulan ilişkinin e, ifade temelinde kurulan bir ilişki evet, evet. olduğunu görüyoruz. Şimdi burada benim en önemli kavramım. Yani böyle bir konuşmanın en önemli kavramı bu. İfade. Ee, biz dünyayı canlı şeyler olarak algılar, algıladığımızda dünyayı e, dolayısıyla artık şeyler değil, e, bir ifade olarak algılıyoruz. Bir şey olarak değil, ifade olarak algılıyoruz. Ama lütfen <gülüyor> sanırımmayı değiştirmeyin Ben şu an artık olmuş, bitmiş, tamamlanmış bir özne olarak e, geriye doğru bakmaya çalışıyorum. Teorik bir özneyim ya. ben. Yani dünyayı, dünyanın belli sınırları, şekilleri, renkleri, e, büyüklükleri değil mi var benim için. Artık her şey benim dışında e, kendi başına belirlenebilir, tespit edilebilir, ayrıştırılabilir, birbirinden de ayrıştırılabilir şeyler olmak bakımından var benim için. Ama bu aşamaya, e, doğduğum andan itibaren e, aşama aşama geldi. Değil mi? Bu başlangıçta da böyle değildi. Başlangıçta nasıldı? Başlangıçta dünyayı nasıl algılıyorum? İşte ifade olarak algılıyorum. Ne demek ifade? Dilsel ifadeden söz etmiyorum. Bu anlaşılıyor mu? Anlatabiliyor muyum bunu acaba? Yani dilsel bir ifadeden söz etmiyorum. İfade kavramının, İngilizcesi e, expression ama Almancasındaki e, Almanca karşılığı bize ayrıştırıcı bir ifade veriyor. Bir e, şey ifade ediyor. Yine köşke görüyorsunuz. Austrug. E, Austrug kavramı e, burada kullandığım anlamıyla fizyonomik ifadeyi e, fizyonomiyi e, fizyonomiye gönderme yapıyor. Demek ki ben adeta e, dünya ile dünyayı kendime fizyonomileştirerek yani adeta onda yüzler Görerek. Ama nasıl yüzler? Sınırları çizilmiş yüzlerden söz etmiyorum. Yüzdeki ifadeleri <gülüyor> görüyorum ben bu dünyada. Hemen bir örnek veriyorum. Örnekler olmazsa bu mesele anlaşılamaz. E, anlamak güçleşiyor fakat diğer taraftan örnek vermek bu meseleyi de sınırlandırıyor. Çünkü örneklerimiz her zaman e, teorik örnekler. Örneklerimizin her zaman içinde nesneler var. Zorunlu olarak. Çünkü onlar bizim dünyamızdan alınan örnekler. Ama bizim dünyamız ise sözünü ettiğim dünya değil. Dolayısıyla meseleyi kavramının e, umutsuz bir çabaya dönüştüğünü falan gör görüyoruz. Şimdi e, mesela e, bir Kasım ya da aralık sabahı, sabahın erken saatlerinde arabamıza arabanıza girdiniz. yolda ilerliyorsunuz yavaş yavaş. E, sürücü değilsiniz. Arka koltukta oturuyorsunuz. Cam kapalı, içeride, içerisi ısınmış, dışarısının soğuğu e, içeriyle dengesiz bir şekilde ortaya çıkıyor. Cam buğulanmış. Siz o buğulu camdan dışarıya bakıyorsunuz. Buğulu camdan dışarıya baktığınızda yanından ağır ağır geçmek olduğunuz nesneleri birbirinden ağrıştırmaya çalışıyorsunuz. Ama cam buğulu olduğu için nesneler çok tanıdık gelmiyor size. Hatta yavaş yavaş çevresinde adeta nesnelerin, şu deneyimler yaşadığınızı bilmiyorum, çok basit deneyimler. Ee, nesnelerin adeta çevresinde böyle haleler oluşmaya başlıyor gitgide. Ve e, bu haleler nedeniyle siz bir nesneyi, örneğin yani bir sedir ağacını, işte yanındaki üçgen çatılı bir evden falan, sedir ağacı da böyle üçgen değil yani, üçgen çatılı bir evden falan ayrıştıramıyorsunuz. Orada bir adam pekleşiyor ama yanındaki hemen bir trafik levhası var, ondan ayrıştıramıyorsunuz. Her şey birbirine girmiş Her şey, e, ...sizden o kadar e, uzak ve o kadar yabancı geliyor ki size, gerçi yabancı demek de meseleyi güçlü, şey yapabilir, yani, daha karışık hale gidiyor, aslında bizden bir şeyler düşüyor. Her şey sınırlarını sınırsız bir şekilde karşına çıkıyor. Şimdi bir anda e, camdaki buğudan yavaş yavaş kurtulduğumu bahsedeyim. Yani işte klimayı kapattım falan, buğudu yavaş yavaş çözülmeye başladı. Bu sefer ne olacak? nesnelerin yavaş yavaş sınırları oluşmaya başlayacak değil çözülmeye başlayacak. Nesnelerin çevresindeki o haleden yavaş yavaş kurtulacağız. Ve dolayısıyla her şey benim için daha tanıdık hale gelmeye başlayacak. O bildiğim şeylere dönüşmeye başlayacak. Ve dolayısıyla artık neredeyim? Nesneler dünyasında. Az önce neredeydim? Az önce ee, sözünü ettiğim türde belki bir ifadeyi çağrıştırabilirdim. Ama işte ee, hiçbir örnek, Belki İlkel Güney'in dünyayı kavrama tarzını net bir şekilde ortaya koyamaz. Çünkü elimizde böyle bir veriyor. Yani, yani e, bu adam dünyayı nasıl kuru, kuruyor diye, görüyor diye ancak empati kurabiliriz biz, Değil mi? Empati de dolayısıyla hep eksik kalacaktır. Yani kendini başkasının yerine transpoze ettiğimde e, asla o olamaz değil mi? Dolayısıyla bu eksik çaba doğası gereği e, onun dünyaya bakışını tam olarak anlamaktan bile mantım kılıyor. Ama e, elimizde böyle örnekler var, bunları düşünebiliriz. Hatta e, yani sis ve buvulu atmosferler genellikle bunları anlamak için e, iyi olanaklar. E, şimdi ifadenin geçerli olduğu algıda ifade algısının yani dünyayı böyle sınırları olmayan bir bütün yekpare bir totalite olarak algıladığım aşamada Dünyayı, dünyaya bir ad verin, buna mitos diyoruz, mitik dünya, mitik dünya ama mitoloji ile karıştırmayalım. Mitoloji, bizim aşina olduğumuzu bildiğimiz, hepimizin ne olduğu hakkında fikir sahibi olduğu, o mitoloji, mitik dünyadan farklı şey. Mitoloji farkındasınız, antropomorfik bir dünya. Bizim kendimizi kendi ölçülerimizle, tıpkı bir robotu modellerken kendimize benzettiğimiz gibi kendimizden hareketle oluşturduğumuz bir hayal dünyası, mikroloji. Şey. Dolayısıyla orada kelimenin kökünde de olduğu gibi logos var, değil mi? Ama mitos bizden tamamen, bizim şu anki teorik yapımız, yapımızın başlangıç aşaması var. Canlı yerde mitos. İşte ilkel birey böyle bir mitos dünyasında yaşar. ...dünya ile kendisi arasında sınırların olmadığı, kendini dünyadan başka bir şey olarak görmediği, dolayısıyla e, nesne-özne ayrışmasının söz konusu olmadığı, e, nesneler arasındaki sınırlarında şuradaki nesnenin hemen yanındaki diğer nesneden e, farklı bir şey olduğunun net biçimde henüz ortaya konamadığı... Ee, bir aşamadır bu. Şimdi dikkat ederseniz bu ayrımsızlık indiferenz hemen beraberinde şeyi getirir. Akışkanlığı. Bir şey, bir şeye hemen dönüşebilir. Bir şey, hemen bir anda başka bir şeye dönüşebilir. Ee, şeyden söz etmiyorum. Tabii ki ee, nasıl yani, şu sandalye bir anda masa nasıl olur? Anlamında Al, almayalım mitik dünyanın zilin dünyasında değil mi? Nasıl? Örneğin e, bir Avustralya yerlisi diyelim, e, her gün önünden geçmekte olduğu e, yalancı maymun ağacının, biz ona bugün baobab ağacı diyoruz, onların dünyasında o yalancı maymun ağacı olsun. Yalancı maymun ağacının bir gün önünden geçerken e, kendisine adeta hipotize ettiği <gülüyor> ve bu süreçte ondan korktuğunu hisseder. E, her gün kendisi için o kadar e, olumlu çağrışımları olan o ağaç bir anda onun için kötü bir şeyle dönüşür. Kötü bir şeyle dönüşür. Kötülüğü sininlemeye başlar adeta. E, ve bunu diyelim ki bir bilyacı tarafından e, bu kötü ruhun ortadan kaldırılmasını istediğinde de ee, evet, yani, e, bir bunu doğrulayacaktır. Yani o bir troll. Yani o bir demon. Demona dönüşmüş. Her gün sizin için e, sadece e, belirli bir çerçeve içinde bir anlam taşıyan bir şey, şimdi başka bir çerçevenin içinde başka bir anlamı görülmüştür. Dolayısıyla e, bu geçişkenlik, mitos dünyasının temel unsurlarından bir tanesi. Bu akışkanlık, bu metamorfoz. Ee, başka özellikleri de var mitos dünyasının. Ee, mesela az önce söylediğim gibi ayrımsızlık. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Evet. Şimdi <gülüyor> e, istemeyecek önceki canlılar. E, zaten şu an yaşamakta olan evet, ilim adlarında olsun. Ya da e, suyu kemiş olan işte insansızlar bu mu Yani onları düşündüğümüz zaman, sanırım şöyle bir şekilde bakmak gerekiyor. Onların kendi algı dünyaları var ve kendi açılarından tam. Yani şöyle bir şekilde değil. Yani bugün biz netleşmiş, duru bir görüşe sahibiz. Oysa eski, yani bu algının bizden daha geçmişeki canlılar. Onlar daha belirsizdi, kuruydu, buraya doğru geldi ve netleşti. Kesinlikle öyle. Yani Evet. Yani o her canlı'nın kendi altı dünyası var, evet. kendi adı dünyası bütünlüğü var. Kesinlikle haklısınız. Ama ben benim söylediklerimden böyle bir şey çıkıyorsa hemen değiştiriyorum. Yani kesinlikle böyle bir şey yok. Ama e, ben şunu söylemek istiyorum. Onlar dünyayı bizim algıladığımız gibi kuru, cansız bir yer olarak algılamıyorlar. Onlar için dünya, e, sözünü ettiğim niteliklere sahip bir dünya. Yani o e, akışkan bir dünya. En üst sınırları çizilmemiş bir, bir canlı dünyası. Fizyonomik bir dünya belki. Bir ifadenin dünyası. Dolayısıyla bu önemli bir nokta. Bunu koymak lazım. Ama ben kesinlikle şey de yapmıyorum. Yani benim mesela oralarda da değil. Ben bu örneği kullanarak bir yere varmaya çalışacağım. Belki o bizim için daha önemli bir Belki de şöyle bir şey düşünebilirsin. Hani, ne zaman belki... Şu an bizden önce de olmuş ama hani algısı tam dedin ya. Şu konuşmalardan sonra aslında ben kendi algımın tam olmadığını, <gülüyor> yani belki de böyle bir fark bizde başlamadı yani hani demek ki belki birkaç yüz yıl önce başladı ama belki yavaş yavaş insan tamam olmadığının bilincine erişiyor. Bu da nasıl bir yere evlilik o da ilginç bir şey gibi geldi yani. yani Tamamlamaktan kastım kendi ihtiyaçları çerçevesinde kararla ulaşmıştım ama şunu hep söylüyor zaten bir evrim ilerliyor sürekli olarak ya da dallanıyor. Dolayısıyla hiçbir mükemmel tam diye bir şey yok. Hepimiz bir, bir noktadayız. Biz bir noktadayız. Başka bir canlı başka bir nokta. O başka bir nokta. Her biri de kendi ihtiyaçları, kendi yaşantısı anlamında yeterli bir algı şeyine sahip. Dünyasına sahip. <gülüyor> de çok da hani, karşılaştırmak belli görüşü mümkün olabilir ama ben karşılaştırma yapmıyorum zaten. Yani bu bir karşılaştırma değil. Biz böyleyiz ondan şöyle falan sürenci değil. Yapıp sakat bir bakış açısı olur. Galiba <gülüyor> ee... İsteristan'a böyle bakıyoruz somuttan ya da anlayabilmek için. Ya şimdi biz teorik bir perspektiften bakıyoruz. Şimdi avantajlı konumdayız ya. Muhtemelen e, avantajlı konuma sahip çıkmak hoşumuza giden bir şey değil yani. Bilmiyorum belki e, <gülüyor> rahatsız edici bir şey. <gülüyor> belki şöyle, bir saniye unutmadan şunu söyleyeyim. Belki şöyle sınırlandım başka fayda var. Hani <gülüyor> habireyi soğumuna inenler kalansız ya da başka bir şey olarak adlandırmak meseleyi ister istemez eee benim de içinden çıkamayacağım bir perspektife çekebilir. Benim kafamda sadece şöyle bir resim var. Ben ondan söz ettim size. Ormanda yaşayan bir birey, bir kabilenin içinde, bir, e, bir kabile toplumu içinde, kabile alışkanlıkları ve gelenekleri içinde ormanda yaşayan bir birey. E, şu an hala Amazon'un derinliklerinde, Amazonların derinliklerinde, e, belki başka yerlerde bazen yeni yeni keşfedilen, modern toplumla, modern dünyayla tanışmamış, böyle insanlar görüyoruz değil mi? Hatta işte ekskavatörlere ellerindeki mızraklarla saldırmaya çalışanlar falan. Yani dolayısıyla onlar için çelik kavramının hiçbir şey ifade etmedikleri bir dünya değil mi? Böyle bir toplum yapısı var, böyle bir birey türü var, birey kavramı var hakkında. Ee, özellikle ifade fonksiyonunun zihninde etkin olduğunu düşündüğüm bireyden söz ederken. Ee, bilmiyorum belki bu daha iyi olabilir. Çünkü az sonra söyleyeceğim şeyler bu bireyle ilgili olarak e, onun büyü, dünyasının büyülü olduğunu gösterebilir bize. Ama homo habilis'in dünyası ne kadar büyülüydü? Bu tartışılabilsin değil mi? Yani onun dünyasında homo habilis ayak. Ama sözüne ettiğim birey. Ee, ormanda, orman yaşamı içinde artık başka bir aşamadaydı. Başka bir noktadaydı. Dünyaya bu tür dünyayı büyüleyerek bakabilen bir aşamadaydı. Ee, işte, biz ise çok daha farklı bir noktadayız değil mi? Yani e, dün e, arkadaşımı örnek veriyorum. Yani bizim, biz ormanda yürürken e, suyun üzerinde bir titreme hissetsek ya da işte, işte arkamızda bir e, Rüzgarın sesini duysak, yaprakların hışırdadığını görsek şöyle hemen ürpeririz fakat arkasından hemen sakinleşiriz ve onun rüzgarla ilişkili olduğunu düşünerek e, rasyonel bir temelde yolumuza devam ederiz. Ama e, bu temellendirmeyi, bu ayrıştırmayı yapacak düzeyde değil henüz. E, Bunun için yol kat etmesi gerekiyor. Değil mi? Bunu yapaması zaten öyle yani başlığı gibi gelirse o, o korku hissi olmalar zaten birbirine gelemez. Korku, korku kesinlikle e, yani abi, dünyasını abi, da, onun dünyasının temel unsurları bizde yani. öyle değil. Biz hemen nesneselleştiriyoruz, bir nesneye tabi kılabiliyoruz korkuyu. Yani. Ama onun için korkunun... Korku e, çok daha değerli bir... Tabii olabilir yani. ama o kaplan e, benim için yalnızca kaplandır ama onun için aynı zamanda e, bir ee, için, onun abi? için daha <gülüyor> önceden işlediği bir suçun cezasıdır. anladabiliyor musun? Onun için bir anlam ifade etmektedir. Onun için bir cezadır. Onun için bir e, amaçlı bir anlamlık taşmaktadır onun için. Ama bizim için yalnızca e, belki bir süre irrasyonelize e, bir temada açıklanabilecek bir şeydir. Hemen rasyonelize ederiz. Tamamlayalım evet şimdi onlar neden bu uluslararası sonuçta bu yüzden diyemesinler. Tabii. şöyle bir duyuyor. Yani şöyle bir fark var zaten sonuçta yani orada düşen damlayabilir farklı bir anlam getiriyor. Farklı anlam. Orada yine de sonuç kategorisi işlevsel ama erek sonuç gibi bir bağlantı var. Neden? neden sonuç değil de amaç sonuç gibi bir bağlantı. Yani amaç al insan kendindeki amaçlılığı gömülümselliği başka nesnelerde de arıyor. Bu düştü, hangi amaçla düştü, hangi nedenle düştü sorusu yerine, hangi amaçla Bizim dünyamızda olduğu südeki nedensellik varsayamayın. Evet. Çünkü nedensellik eğer ki gerçekten e, doğada değil de bende olan bir şeyse, belki bunu da ilk önce kemerlerden demek lazım ama ben artık bunun üzerine konuşmuyoruz, Hı -hı. Yani Mehmet konuştu bunun üzerine. Nedensellik bendeyse, a fiyori bir şeyse, e, o halde ee, onun dünyasında böyle bir karabinin <gülüyor> e, bir şeyin bir şeyle ilişkilendirmesini e, çünkü neden sadece iki hmm. ayrı şey gelir Şu anlatabiliyor muyum? Bir etki bir neden ama henüz sözünü ettiğim aşamada ile neden birbirinden ayrı değil arada sınır yok ben devam edeyim kendi bireysel dünyamıza belki oralarında biraz daha açılabilir şimdi Dünya ee, dünyayla böyle bir ilişki kuruyorsak aynı zamanda e, iç bizim bir iç dünyamız var değil mi? Sişik bir, bir dünyamız var. Dolayısıyla dünya dediğimiz yer kendimize dışsallaştırdığımız bir yer. Dış dünya. İç ve dış ayrımı yapıyoruz. Doğru? Araya bir sınır, bir perde örüyoruz. Ve bu perde nedir bu perde? Yani iç ve dışı birbirinden ayrıştıran şey ne? Dil, temsil. Biz dilin, dilin temsil fonksiyonu aracılığıyla dünyayı ifade ediyoruz. Yani dünyada, dışarıda kendisine ee, ya gösterge fonksiyonuyla, işte bedenim yoluyla işaret ederek temsil ettiğim şeyler ya da dilimin temsil fonksiyonları aracılığıyla gösterdiğim şeyler var. Dolayısıyla, e, henüz bir perdenin olmadığı bir aşamadan söz ediyoruz. Henüz dilin seslerinin, henüz dilin e, sözcüklerinin temsil fonksiyonu kazanmadıkları, bir şeyi göstermedikleri, bir şey demek istemedikleri. Bakın ben, e, çelik dediğimde, sözlerimde tamam mı? Çelik dediğimde, çelik benim için hiçbir şey ifade etmez. Hiçbir şey ifade etmez çelik benim için. Çeliklerimizin ne zaman bir şey ifade eder? Onu ben zihnimde bir resimle ilişkilendirildi. Söz gelime işte çelik bir kılıçla, değil mi? çelik bir tencereyle, çelikten yapılmış bir şeyle bir resim oluşturmam gerekir. Dolayısıyla kavramın nesneye işaret eden bir şeye dönüşmüştür. Yani yönelimseldir. Benim dilim her zaman, benim ifade, e, sözcüklerim her zaman bir şey demek istemektedir. Bir şeyin yerine durmaktadır. Kendisi bir şeyi göstermektedir. Yönelimsel bu anlamda, intasyoneldir yani. Zihin her zaman intasyoneldir. Kendisi bir şey değildir, bir şey demek istemektedir. Ama e, ilkel dediğim bireyin zihninde ya da e, bir bebeğin zihninde dünya böyle yönelimsel bir dünya değil. Doğrudan bir dünya. Henüz dünya yok, ne de ben var. Ne bir dış var, ne bir iç var. Her şey bir bütün. Kendimizi ne zaman ayırt edeceğiz? Bu ikisini ne zaman birbirinden ayırt edeceğiz? Biraz yol kat ettikten sonra. Gelişim sağladıktan sonra miyim? Ya şimdi e, bu mesele, bu mesele aslında felsefi bir mesele. Fakat bunu ifade ederken kullanmak zorunda kaldığımız kavramlar Aynı zamanda etik ve e, bazen belirsizleri bozucu yorumlara da yol açıyor. Anlatabiliyor musun? Ben e, bir grubun içinde konuşurken hiç beklemediğim bir tepki de aldım yani. E, ama elimde başka araç yok yani ikileme zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar rahatsız ediyormu bilmiyorum ama ben sadece bir resim oluşturuyorum. Bakın, çok önemli. Ee, şöyle görelim bir. Örnek. Mesela e, Avustralya'da. Osralin bir bölgesinde Marind diye bir kabile var. Marind. Ee, ve konuştukları dilin adı dilleri var tabii ki, dilleri var. Yalnızca tinsel fonksiyonu yok dilin. Dil ne fonksiyonu? Dil ne? neyi gösteriyor ki? Şimdi örnekle belki gösterebilirim ama Marind dili e, dilinde sapi sığır demek. Sır. Sapi. Ve Onların hemen yan tarafında, az ötede yaşamakta olan kabilenin adı da Safi. Tesadüfen. Safi kabilesi. Ve Safi kabilesinden Marim kabilesine bir ziyaretçi geliyor. Orada bir süre kalmak üzere Marim'ciler de konuşur oldukları için. Ee, şimdi Safi kabilesinden gelen kişi, onun için Marim bireyi için tam da Sır, Sır adı taşıyan biri değil. Biz de Sığır'ın kendisi. Anlatabiliyor muyum? Bizim için kelimenin bir adı vardır. Bir de benim zihnimde e, bir imajı vardır. Değil mi? Henüz e, bu aşamada böyle bir ayrım yok. Dolayısıyla kelime e, düşünüldüğünde, ifade edildiğinde aslında bizzat resmettiği şeyin kendisi olarak ortaya çıkıyor. Henüz Bizim dünyamızda olduğu gibi sembolik bir aşama değil bu. Sembollerle dünyayı, şu an ben dünyayı dünyayla sembollerle ilişki kuruyorum değil mi? Kavramlar bilersen, boy. Henüz böyle bir aşamada değiliz. Başka bir başka bir örnek. Ama isim vermişler. O da bir e, sinirleşme. E, <gülüyor> Sapir değiş, yani o kabileye isim verilmiş, o hayvana bir isim verilmiş e, yani. Konuşma ve dil başlamış. Yani o seviyede biraz daha ileri bir uygarlıkmış gibi geliyor verdiğimiz örnekte. Şimdi, ya bir skalalandırma değil, bir hiyerarşi yapmıyorum yani ne kadar geriydi ne kadar bir ondan söz etmiyorum da. <gülüyor> örneklerle sonuçlaştırmaya çalıştığınız Onun için sizin olur. ifadesiniz. İşte şey, ben de ama örneklerle ama e, örneklerden korkuyorum. Yani evet, örnekler size istemez sınırlandırma koyuyor. Ee, hmm. Nasıl diyeyim, bir örnek daha vereyim. Bu sefer dil üzerinden değil, başka bir şey üzerinden. E, görsel bir örnek vereyim. Voodoo büyülerini biliyorsunuz. Filmlerden biliyorsunuz, belgesellerden biliyorsunuz. Voodoo bebeği nedir? <gülüyor> Hasmımıza zarar vermek üzere e, kendisini kullandığımız bir araç. Benim için öyle. Adeta o bir şeyi temsil ediyormuş gibi görünüyor. Neyi temsil ediyor gibi görünüyor bana? Hasmımı, zarar vermek istediğim düşmanımı. Ama dikkat ederseniz örnekte Voodoo bebeğine işte bir makas saplandığında, bizzat hasbın o acıyı anında yaşamaktadır onun dünyasında. Anladın mı? Dolayısıyla onun için bebek hasbı temsil eden bir şey değildir. Hasım düşman ile bebek onun zihninde aynı şey olur bir anda. Bu nasıl olmaktadır? Ee, Schelling, Alman İllyalizmi'nin ünlü isimlerinden bir düşünür. Ee, aslında e, çok uzun uzadıya bu teoriyi inceliyor ama benim için önemli tek bir şey var orada. Ee, bunu anlayabilmek için epey bir düşündüm. Şunu söylüyor. Bunun olabilmesi için yani bu temsil fonksiyonunun söz konusu olmaması için yağmur büyüsü için de düşünürüm. Mesela yağmur büyüsü nedir? Ee, su toprağa serpilen su, bizzat yağmuru temsil etmemektedir oradan. Yağmuru temsil etmemektedir, bizzat yağmurun kendisidir. Eğer ki buna inanmazsanız, zaten büyünün sizin toplumunuzda yeri olmaz. Bizim dünyamızda neden büyünün yeri yok? İnanç bağı ortadan kalktığı için. Ama bu inanç e, bizim dünyamızdaki inanma şekilleri gibi dedi. Yani tam inanmak gibi bir şey değil. Bu bir, birlikten söz ediyorum burada. Henüz sembol fonksiyonunun zihinde ortaya çıkmadığı, gerçeklik ile benim zihnimin bir ve bütün oldukları bir aşamadan söz ediyor. Şerim diyor ki, bu ancak onun gerçekten olduğuna, olduğu koşulu altında gerçek. Yani o budu gerçekten e, hasmın kendisidir. O budu gerçekten düşmanın kendisidir. Buna gerçekten inanırsanız, bu gerçek hale gelir. Bizim için böyle bir şey yok. Biz bir şey istediğimiz kadar kendimizi zorlayalım, ee, onu gerçekleşmeme, ne kadar zorlarsak zorlayalım kendimize inanmak üzere gerçekleşmeyebilir. Ama onun dünyasında gerçekleşmenin temel gerekçesi, bir şeyin, hayata geçmesinin temel gerekçesi, bu ayrımsızlığı, bu sembol ilişkisini ortadan kaldıracak bir inanç boyu kurabilmek, bütünleşme, birleşme. Tabii ortada iki ayrı şey var, sonradan birleşiyorlar, sonradan bir araya geliyorlar diye bir şey yok. Başlangıçta böyleler. Nereye doğru gidiyor bu süreç? Ayrılmaya doğru. En sonunda ne ortaya çıkıyor? Bizim dünyamız. Teorik bir dünya, daha cansız bir dünya. Nesneler dünyası. Hatta buradan giderek nereye gidiyoruz? Dediğimiz çok çok e, re-reprezentasyonel re işlemleri yürütemeli matematiksel, fiziksel aşamaya varıyor değil mi? İşte kuantum yapıyoruz, diferansiyel hesaplar yapıyoruz vesaire. Saf soru yutlamalar yapıyoruz. Yani sanki tek yönüyle bakıyorsunuz gibi geliyor. Cansız bir dünya büyütüyor ya. Neymiş mi? Aslında kafasındaki algı. Demeyeceğim onu demeyeceğim. Sanat da var bunun içinde. Şimdi işte çeşitlendireceğim onu. İnsan şiir de yazıyor. o. Tabii Şimdi Onu nasıl bağlayacaksın Elimden geleni yapacağım. Şöyle. Ee, hani Merleau hareketle bizim dünyamızda e, büyülü etkinliklerin büyü, büyülü hayal gücü getirir, imgelem yetisi gerektiren etkinlikler olduğunu söylüyoruz. Yani en başta sanat. Değil mi? Sanat nedir? Dünya sanat e, bir sanatçı olarak bizim için salt nesnelerden mi ibadettir? Hayır. Dünya e, bizde ingeler üreten e, ingesel süreçlere yol açan bir dünya. Değil mi? Ama e, burada sanatçı teorik bir varlıktır. Hangi anlamda benim sözümün mitos dünyasından farklı bu? Şu anlamda sanatçı içinde dünya temsil dünyasıdır. Senin temsil fonksiyonu söz konusu olduğu dünyadır. Yani bir sanatçı resmine baktığında ne düşünecektir? E, zihnindeki şeyi oraya gerçekten yansıtıp yansıtamadığı. Dolayısıyla yansıttığı şeyin, tuvalinin zihnindeki şeyi gerçekten temsil, güzel şekilde, doğru bir şekilde temsil edip etmedi. Bakın burada dışarıda bir şey var ya da zihninizde bir şey var ve siz onu <gülüyor> bir başka şekilde ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bu bir temsil ilişkisi. Ama e, Vitos dünyasında böyle bir ilişki yok. Hiçbir şey birbirinden ayrı değil. Henüz. Biz sanat yapmaya... Ee, yine teorik bir birey olarak, teorik bir varlık olarak, nesnelerden kendimizi uzaklaştırarak yöneliyoruz. Nesneleri paranteze olarak, nes, e, dış dünyanın nesnesel, şeysel gerçekliğini, şeysel gerçekliğini paranteze olarak adeta, paranteze olarak, ilgilen dünyamızı, hayal dünyamızı etkin kılarak bir sanatsal eser ortaya koyuyoruz. Başka bir dünyaya adeta transfer ediyoruz kendimizi. Ee, dolayısıyla orada başlangıçta neyiz? Teorik bir varlığız. Teorik tamamlanmış, dünya ile ayrışmış, ee, dünyayı kendisine dışsal bir yer olarak farkında, bunun farkında olan bir birey olarak varız. Sonradan onu parantez alıyoruz. Ama Midos'un dünyasında henüz başlangıç aşamasında dünya ayrışmamış. Peki dünyanın başka ne tür özellikleri var? Bu aşamada bu ee, aşamada personifikasyon, yani e, kişi kişileştirme. Mit, mitik dünyanın üç tane özelliklerinden söz edeyim, hemen alayım. Mitik dünyanın e, temel özelliklerinden bir tanesi de kişileştirme özelliği. Her şey benim için adeta fizyonomik bir ifadede bir anda bir kişi, kişisel bir ifadeye dönüşebiliyor. Bir kişi, yani mesela bir tehdit edicilik ifadesi, bir e, yüreklendiricilik ifadesi, caydırıcılık ifadesi, ürkütücülük ifadesi, Hmm, cezbedicilik ifadesi, her şey bana bu kategoriler aracılığıyla görünüyor unutuyum. dünyada. Ve bunun dışında ee, bu kategoriler dünya ile benim aramda doğrudan sağlıyor. Dünya, bizim, benim dünyamda dünya ile ee, benim aramda en fonksiyonel olan ilişki nasıl tanımlayabilirim? Etki ve neden ilişkisi. Değil mi? Etki ve neden ilişkisi. Ama burada ee, bir etkililikten söz edildi. Etkililik ile nedensellik arasında bir fark var. Etkililik iki ayrı şeyin ee, olduğu değil. İki ayrı şeyin ee, tam başka şeylere ayrıştıkları bir dünya değil. Sürekli birbirine dönüştükleri bir dünya. Birbirlerine, birbirlerine sürekli dönüştükleri bir dünya. Metamorfozdan söz ediyorum. Ama bizim, benim dünyamda nedensellik iki farklı şeyin birbirine bir birinin diğerine etkilediği bir dünya. Değil mi? Ve onun da başka bir şey. Aslında bunu bizim için ne ifade ettiğini, Neden önemli bu? Benim için. Ben bir antropolog değilim, bir biyolog değilim. Ee, felsefe için neden önemli bu? Ne ifade ettik? Ne, ne anlatmaya çalışıyor bize? Ee, diye düşünelim hemen. Şimdi... E, biliyorsunuz felsefede zihin problemi diye bir problem var ve zihin problemi özellikle son İkinci e, Dünya Savaşı'ndan beri böyle ilme kazanarak, e, gitgide ilme kazanarak üzerinde e, gerçekten büyük tartışmaların koptuğu e, bir probleme dönüştü. <gülüyor> e, bu problemin kökleri işte anlatıldı ve karta kadar geri gidiyoruz zihin, beden, dualizmine kadar. Kartezyen, e, ben tasarımı e, ile ilişkisi var bu meselenin. Ee, bugün zihnin felsefesinde iki farklı kamp var, bir, e, fizikalistler var, materyalistler var ya da başka şekillerde ifade edildi. Bir de e, zihnin e, maddi bir yapıda olmadığını söyleyen e, zihnin e, adeta Ağlam. Efendim? Ağlam. Ağlam. var, ben onlardan biriyim. <gülüyor> <edeyim. gülüyor> Ben benim benim üzerinde durduğum bir pozisyon, onlardan biri ki Kant'a geri diyor bu. Size, e, ben söylediklerime e, Kant'a en en Kant'a dayandırıyorum. E, ama Kant bize yalnızca bir yol açıyor. Kant bu mesele üzerinde çok fazla hareket etmemizi sağlamayın, Kant felsefesi. E, kant nasıl bir yol açıyor kant ee, zihnin bütün burada aslında sunulan sonuçların bir kısmında benim de gözlemlediğim kadarıyla zihnin bağlayıp birleştirme işlemi yani şu renk algısında bile her şeyi nasıl organize ettiğimizi bizim algıda organize ettiğimizi e, koordine ettiğimizi bağlayıp birleştirdiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla e, buradan başlayarak zihnin bütün eylemlerinde, zihnin bütün e, aktif performansında her şeyden soyup sonu her şeyle görmekten. Soyut matematiksel işlemlere kadar e, yapısal yani bir yapı oluşturucu bir e, ilişki bağlama ilişkisi bağlayıp birleştirmeyi ilişkisi e, yaptığını düşünüyoruz. E, ama zihin hep böyle miydi? İşte problem bu yani. E, zihin e, dış dünya ile nesneler dünyası olarak ilişki kurmaya başladığı an itibaren dış dünyayı kendisine dışsallaştırdığı andan itibaren bağlayıp birleştirmeye başladı. Çünkü dışarıdaki malzeme kendisine bir yığın olarak bir e, ham madde olarak verilmeye başlandı ve onların bağlı birleştirilmesi gerekiyor değil mi? Nelerle? işte uzay <gülüyor> zaman, priori uzay ve zaman formları altında bize verilecekler ve biz onları kavramlarımızla kategorilerimizle bir yargı formuna dönüştüreceğiz, anlamlı bir bütünselliğe kavuşturacağız. Efendim. Şimdi burada hani bir, bir, bir, bir, bir ilkel mi diyeceğiz, var mı? Geçiyor, yani geçmiş zamanlarda yaşamış insanlar. Bunun sonucunda hani orada bir farklılık şeyi, hani daha çok ne diyeceğim? şey yaptığı gibi evrimsel bir süreçten dolayı bir sinir farklılığı oluyor. Evet. Düşünüyorsunuz. Ya da yani insanlığın geç, geçmişten beri Biriktirdiği bilgiden dolayı da böyle bir farklılar gelmiş olabilir, de olabilirdi. Yani hani evrimsel olarak aslında o bahsettiği insan topluluklarından çok farklı değilizdir, değil mi? Yani çünkü çok, tabii çok tabii yavaş yani. ilerleyen bir süreçlerdi. Hani, şey çok farklı bir süreç. Yani hani bu burada <gülüyor> asıl ben zaten de değişimi yaratan de söylemiyorum. söylemiyorum. Ben değiştiğimizi söylüyorum. Fark ama o fark değişimi yaratan şey o aradaki evrimsel süreç çünkü çok da fark olmayabilir aslında. Yoksa sadece bildiğiniz bir evrimsel süreç. Yani biriklediğiniz bilginin buna o, ne tür bilgiden duyuyoruz? Yani bir şekilde tecrübi bilgi. Tecrübi bilgi evet yani işte hat, hat, yavaş yavaş deneysel bilgi de olabilir. Yani. E, bilimsel bilgi. Deneysel bilgi. Evet. Yani bilimsel e, bilgi bir Yani, yani Dışarıdan bakarak e, bilmiyorum. Hı. bunun üzerinden düşünmem lazım ama yani, e, deneysel bilgi mikro bir alanda e, kuşatabileceğim Hı. ve Hı. benim Hı. için önemini tartışabileceğim bir şey. Ama e, milyonlarca yıllık süreçlerde e, bunun fonksiyonunu şu an göremem ben. Evet. ben Yok, bir şey daha söyleyeyim sonra. Yani mesela şu an anlatılıyorum. Sonuçta bir süre sonra o bilgi bir şekilde değil mi? Ta eski, en iyi, son yüzyıl falan da düşünmeyelim. Ama bu işte eski antik çağdan kalan astronomların bilgisi falan artık epey toplumsallaşmış durumda. Yani dünyaya baksak bizim dediğimiz modern insan alanındaki insanların birçoğu artık o antik çağların bilgisinin işte dünyanın yuvarlak olmadığını falan düşünmüyor artık. Yani neteşki yani düz. Yani bu anlamda demek istedim. Yani o birikmiş bir bilgi olduğunu düşünür ama yani bunun kullanımı da bir farklılık yapmış olabilir. Ha, şey, e, şöyle söyleyebilirim. Yani e, bizim, örneğin, kültür tarihimize baktığımızda, birikim, kesinlikle bir birikimden söz ediyoruz değil mi? Ama böyle bir evrim tarihine, tarihinden söz ediyorsak, elbisayar bir süreçten söz ediyorsak, bir değişimden söz ediyorum, bir kırılmadan söz ediyorum ama bıçak gibi kesilmeden söz etmiyorum tabii ki. Ama belirgin, şu andan baktığımızda müthiş bir değişimden söz ediyorum ve bu değişim, birikerek farkına vardığın bir şey değil. Bu değişim şimdiden teorize ettiğim bir şey. Ee, Hı -hı. Bilmiyorum ifade edebiliyorum ama e, birikim dediğim şey, ben de verdiğim gibi yani kültür tarihinin değişime söz konusu olduğunda falan benim için anlamlı geliyor. Ama ben devam edecek çünkü birçok çok, çok, çok ısıtığımda demiyorum ben ama de. sürekli cevabı tamam. Tamam. Evrimde yani tam bir süreç ama diskrit şeyler var. İnsan tarihine baktığımızda 100.000 yıl önceden işte en yani 70.000 yıl önce çıktık ve <gülüyor> işte tarım devrimi 10.000 yıl önce. Bu fikrit language <gülüyor> aynı aslında şu bahsedilen şey dengeliyor olabilir çünkü öncesinde direkt bir ilişki varken fikirlen güçlü bir anda çok büyük atlama yaptı insanlar. Orada işte sembolün, evet. işte representasyonun kullanmaya başlamış olması aslında bilginin nasıl hangi formda işlendiği alakalı bir şey. Üst üste binmesinden yani yapısının alakalı bir şey giban yine. Yani yine bir şey nevi dinle, bir, bir, sorun bir sorun şey olabilir yani bu süreç. Eee ben üzerinden kaldığı yerden yani, devam ettim evet. çünkü kısa söyleyeyim konunun yazılığını. dolayısıyla Şimdi, e, bu ifade algısı dediğim, algı türü, yani algının yalnızca e, böyle ifade bir nesne algısı olarak değil, aynı zamanda canlı algısı olarak da e, söz konusu olduğu bir algı şu anki dünyam için ne ifade ediyor? E, bir neokantçı, e, isimler burada önemli değil, e, bu dünyanın benim şu anki nesne algımı, etkilemekte olduğunu, belirlemekte olduğunu söylüyor. Dolayısıyla benim e, mesnelerde e, zaman zaman e, gördüğüm, mesela dün akşam e, Necmi Bey bizi bir e, çıkardı e, Gün izlemek üzere. E, orada Gün Batuman'a doğru baktığımda e, bende e, ilk önce bir güneş algısı, şimdi buradan bakınca ayrıştırdığımda ilk önce bir güneş algısı, işte Ufuk'ta batmakta olan bir güneş algısı. Onun birisinde işte bir e, deniz düzlemi onun arkasında işte tepeler vesaire, bir olavani gibi e, nesneleştirdiğim unsurları ayrıştırıyorum, değil mi? E, hatta bütün bunların farkında olarak sonradan da e, orada hayal gücümü devreye sokarak bir şeyler çalıştırıyorum. Ne yapıyorum? E, i̇şte belki e, sınırsızlığı, sonsuzluğu çağrıştıracak bir şeyler oluyor bu gün batımında. Ya da ne kadar fani olduğumuzu, ne kadar küçük olduğumuzu çağrıştıracak bir görüntü elde ediyorum. Ama bunlar hep öncelikle dünya ile benim e, aslında farklı şeyler, nesne ile öznenin birbirinden tamamen farklı şeyler olduğu varsayımına dayanıyor. Bu kabulü, kabulü gerektiriyor, bu çağrıştırmayı yapabilmem. Yani bu çağrışım teorisi kesinlikle bunların hoşunu gerektiriyor. Ama, ee, i̇fade fonksiyonu nesne algısına etki etmeyi sürdürüyor, bizi e, yönlendirmeye devam ediyor derken şundan söz ediyorum. Ben böyle bir manzarayla karşı karşıya geldiğimde içinde belli belirsiz bir uyanış yaşarım. Belli belirsiz bir etki altında kalırım. Bu etkinin arkayık bir fonksiyon olduğunu söylüyor. Şimdi eğer ki bu doğruysa, eğer ki böyle bir şeyi e, temellendirip e, bunu daha e, ne diyelim güçlü bir zemin üzerinde e, anlamlandırabilirsek, teorize edebilirse e, <gülüyor> bazı felsefe problemlerine en azından farklı bakış, farklı türlü bakışlar elde edebileceğimizi düşün, düşünüyorum. Yani e, felsefenin Yüzyıllardır üzerinde tartışa geldiği bazı problemler var. İşte az önce Descartes'ten bir zihin beden problemi tartışılıyor. Ee, i̇şte solipsizm problemi bunlardan biri. Yani dünya, salt benim e, işte ideal sınırlarımın, ilelerinin sınırları içerisinde kalan, ileler dünya sınırları içerisinde kalan salt bana ait bir şey midir? Bunun dışında ee, ...bir dünyayı nasıl temellendirebilirim sorunu var. Ee, bunun dışında, realizm-anti-realizm diye bir problem var felsefede. Yani, reel dünya e, diye bir şey. Kendisinden mikro ve makro ölçekte da söz edilebileceğim bir real dünyadan söz edebileceğim yoksa e, söz edemezliğim gibi bir tartışma var. E, Bunlara belirli bir bakış sağlıyor. Ben şimdi burada artık başından itibaren açamadım meseleyi. Sadece e, nasıl diyeyim, e, noktalar koyuyorum. Başlıklar halinde diye, e, sorularınız olursa çıkışta konuşuruz. Başlıklar halinde değerlendiriyorum. E, mesela realizm-antrealizm meselesinde e, bu tür bir bakış e, bize şey sağlıyor. E, dünya ile dünya dediğim şeyin aslında e, yapısal bir yer olduğunu, yani benim e, bir yapı benim zihnimde oluşturduğum bir yapı olduğunu ama bu yapının e, antireel bir şeyle olmadığını, reel ötesi ya da benim zihnimde ideal bir şey olmadığını tam aksine bu, bu yapının aslında reel bir zemine dayandığını gösteriyor. Neden reel? Çünkü e, ifade fonksiyonu şunu gösteriyor. Bir zamanlar dünya benim için çok gerçekti yani. Şimdi ben onu kendime çok dışlaştırıyorum ve bu dünya var mı yok mu diye üzerinde tartışıp duruyorum. Ama bir zamanlar görüyorum ki dünya diye bir yer bile yoktu. Hani kendimi dıştalaştırm, e, kendimden ötede e, oluşturduğum bir nesneler dünyası olarak bir dünya falan yok. Dünya benim için şu an dünya. Ben dünya ile birdim o noktada. Dolayısıyla e, bu bana dünyanın aslında gerçek bir yer olduğunu gösteriyor. E, ben onu algı mekanizması aracılığıyla Kendimden ötede bir şey olarak, nefes olarak oluşturmaya başladığımda artık onu yeniden anlamlandırmak durumundayım. Onun üzerinde artık konuşmak durumundayım. Onu anlamak, çizmek, koordine etmek, bağlayıp birleştirmek durumundayım. Ee, meseleye teorik gözlüklerde, bu, bütün bu programlara teorik gözlüklerle baktığımızda, yani felsefenin teorik gözlükleriyle baktığımızda tartışmalar sona ermiyor bitimde. Ee, ve aslında hep belirli bir perspektif, perspektifli bir konuşma gerçekleştirmiş oluyoruz. Belirli bir duruş noktasından bahsedebilirim. <gülüyor> Ama e, neden böyle sorusu? İşte belki böyle bir geriye gidişte, yani bebeğin zihnini düşünerek, belki, anlatabiliyor muyum? E, sorulduğunda başka bir bakış açısı kazanılabilir. Bunun dışında e, yapay zeka çalışmalarında e, çok... Emekleme dönemindeyiz. Çok gerilerdeyiz. Ama gördüğüm kadarıyla e, yani şey olarak e, insanlık olarak. E, fakat diğer taraftan felsefe içinde de bir yapay zeka tartışması var. Yani pratikte ne olup bitiyordan bağımsız olarak ne olabilir sorusu var. Yani insan e, ölçüsünde ne diyelim insana özdeş bir e, zihin e, ...modellenebilir mi? Sorusu felsefe içinde, felsefi bir tartışma olarak sürüyor. Şimdi bu perspektif, benim e, az önce sözüne ettiğim... ...ilkel falan derken ortaya koyduğum algı türü... ...ilkel bir e, zihne sahip olduğumuz bilinci... ...dünyanın yaşayan canlı bir yer olduğuna ilişkin ...farkındalık e, bize şunu gösterir. E, biz kusurlu varlıklarız. Yani bizim e, modellemeye çalıştırdığımız zihinlerse... E, ...sentetik e, yapılarsa, ya da başka türlü yapılarsa, nasıl olacaklar? Bizim kusursuzlaştırmaya, yani mükemmelleştirmeye çalıştığımız şeyler olacaklar. Mükemmelden kastım, belirli bir e, becerisi, belirli bir sınır içerisinde belirli bir sorunu çözme becerisi olan varlıklar. Ama biz böyle varlıklar değiliz. Bizim zihnimiz yalnızca problem çözmeye olabilir değil. Değil mi? Bizim zihnimiz... Eee az önce sözüne ettiğim gibi güneş gördüğünde belirli bir arkayık fonksiyonun belirlenimi altında olabilir. Orada gördüğü şeyde e, kendisinin öngöremeyeceği, öngöremeyeceği eee çağrışımlar yaşıyor olabilir. Onları ifade etmeye çalıştığında elinden kaçırmaya muhtaçam çağrışımlar yaşıyor olabilir. Dilin temsil fonksiyonuyla konuştuğunda onları yok ediyor olabilir. Bizim zihnimiz kendimiz Tarafından ele avuca gelen bir şey değil. Yani henüz biz, biz onu bilmiyoruz. Ee, dolayısıyla biz yalnızca bildiğimiz kısmını tabii ki modellemeye çalışacağız. Ama sorun şuysa, insan zihnine özdeş bir şey e, olabilir mi? Sorunuysa bunun kesinlikle olamayacağını e, söyleme şansı tanıyor. Örneğin bu perspektif. Ki bunu iddia edenler evet, var. Zihin perspektifinde. Sen de onlardan Şimdi... bilirsin galiba, öyle değil mi? Hayır. Hayır. Hayır. Yani <gülüyor> olamayacağını iddia eden olabilirim ben ancak. Anlatabiliyor muyum? Ama dediğim gibi, yani yapay zekacı arkadaşlarla konuştuğumda gördüğüm kadarıyla, yapay pratikte, mesele zaten buralarda falan değil, pratikte işte gördüğümüz gibi mesele başka bir yerde. Yani daha saha e, temel düzeyde verildi, işten de çözülebilir miyiz kendisine bir gibi bir şey e, sorun. Ama biz düşünülür alandayız. Biz neyi yapabiliriz alanındayız? Yani imkan alanındayız. O yüzden bu tartışmalar sürekli. Efendim. Bir adım öncesiyle ilgili bir soru soracağım sana. Ee, hani nesneleştirmediğimiz e, zaman bizden ayrı bir dünya yok. Nesneleştirdiğimizde ise e, artık onu başka türlü e, anlamlandırmamız gerekiyor. İfade etmemiz gerekiyor diyeceğim ama senin genç anladın. Yani Anladım. Zaten, evet. evet. E, Aristoteles'in nereye oturuyorsun onu merak ediyorum. Çünkü nesne modern bir kategori. Evet, bilinen, bilinmek istenen bir şey tabii ki var Aristoteles'te ama hani evrenin logosuna sahip evet. olmak bakımından bir bütünlük var o dair. Şimdi devam et. Evet. Şimdi e, çok kısa belki İpek Kemen on kavramı bular, zemin hazırlayabilir. <gülüyor> ya Şöyle yapayım. Şimdi huzar mesela tersi krizinde logos kavramı dânsıziliyor. Bu ee, kriz mesela söz konusu olduğunda e, işte logosu yitirdik teori yaşamasını diyoruz ve bu da en sonunda bir krize yol açtı gibi devam ediyor. Ee, dolayısıyla e, yaşantı gerçekliğinden iyice soyutlanıp teorik olmak, teorik varlıklar haline gelmek, meseleyi teorileştirmek, meseleyi kurulaştırmak, insan sorununu salt e, teorik bir sorun olarak ele almak e, bir krize yol açtı. E, Logos kavramını geri antik Yunan'da böyle bir ne vardı? imkan olarak vardı. E, şimdi Logos kavramı e, evet onu barındırıyor. Yani o canlı hayat, canlı, canlı varlık onun vurgusu. Ama nasıl bir vurgu bu? Ee, şimdi söz gelime bir an e, hayal edelim, Thales böyle bir dünyanın bireyi olarak e, yıldızlara bakıyor. Ne görüyor onlardan? Tabii ki e, dünyanın dışında olan başka aslanlı varlıklar görüyor. Ama aynı zamanda onlardan etkileniyor onlar onu büyürüyorlar ve e, bu etki altında Belki felsefi, e, ne diyelim refleksiyonu kamçılanıyor ve bir şeyler söylüyor. Ama teorik bir birey olarak konuşuyor e, Thales. Yani Logos atmosferi içerisinde yaşayan biri olarak, e, yine de dünyayı kendisine e, tamamen başka bir dünya olarak onun farkında Thales. Aristoteles dolayısıyla farkında. Logos yalnızca bu ayrımın e, kesin sınırlar içerisinde yapıldığında ee, bizim belki de ne diyelim, bizim yekbari bütünlüğümüzü ortadan kaldıran, bizim yekbari bütünlüğümüzü bozan, e, bozduğumuzu gösteren bir olanak. Halbuki logos kavramında o vardı, o olanak vardı. Ama benim sözüne ettiğim bu ifade fonksiyonu falan çok daha, hani insansiyelideki evet, çok daha erken tezeleri evet, de kalırdı. Orta bir örnek gibi geldi bana da. Evet. Yani kan tamam, i̇şte. eyvallah. Ayy nesneleştirdiğimiz dünyanın temsilcisi. Ama Aristoteles'in baktığı evren ya da yani Aristoteles şöyle bir şey yapıyor logos aracıyla o evreni içerden okuyor. Yani ben onun parçasıyım, hayvan gibi, bitki gibi hareket etmeyen, hareket ettirici ya daha henüz varlıkla bilgi arasındaki sınırlar da koyulmuş. Yani tabii tabii o Ama o işi ortaya koyan en sağlam da. Evet. Yani o bakımdan ara bir şey gibi görülebilirler mi diye geçti evet. işte. abi? Ee, yani belki, evet, bilmiyorum daha ne ama ama... 5 dakika. 5 evet. dakika varmış, soru var, var, var. Şey, çok Eski olan dünyası gerçekten ilginç bir zemin olabilir. İşte bizim hiç bilmediğimiz şeyi biliyorlar. Yani çok tanrıdığı... Pardon, çok özür dilerim. Yani devam etmen unutmadan söyleyeyim. Şeyden söz edecektim ee, asıl olarak. Yani onlar antropomorfik bir dünyalar. Yani antropomorfik yani insan e, formunda büyülü bir dünya tasavvur ettikleri bir durumdalar. Yani e, ben nerelere kadar geri gittim az önce ve animistik aşamaya gittim. Sonra animistik bir dünyadan, dünyadan söz edebileceğimiz bir evre gelecek. Sonra antropo, e, antroposun dünyası gelecek, o e, insan formuluk atfedecek doğaya. İşte orada mitoloji, orada <gülüyor> yer falan. Mitolojinin dünyası logosun dünyası o ver kırılma, kırılma var tam tabii geçişilnik biraz zor bir yani gülüyor. o o aşamadan yavaş yavaş Zingin. bilgi, var. bilgi kendini kurtaracak tam zor değil yani miyim? çok bağlı inanç mesela bizim kavramının bütün bir yani nasıl her şey canlı olabilir nasıl her şey bağlıyla aynı olabilir ee, Sunum sırasında Borges'in sözü aklıma geldi. Ee, Thor diyor mesela gök tanrısı değildi, gök kürültüsüydü ve tanrıydı. Evet, evet, işte bu. Sözü Az önce arada bir arkadaşa söylemiştim benzer bir şey. Arada tamam, bir arkadaşım da merak ettim ben. Canlılık <gülüyor> temsil arasında... Ne güzel olmayan bu. Temsil aşaması <gülüyor> işte. Temsil fonksiyonu, her dilin fonksiyonu ortaya, ortaya çıkıyor. Resim de olabilir. Her evet. şey resim olabilir. İnerci, ee, dil seyir. olmak zorunda değil. İlk başta zaten e, dil fonksiyonundan önce ne ortaya çıkıyor? Gösterme, yani işaret etme fonksiyonu. Yani bedensel bir işaret olarak ortaya çıkıyor. Çok daha ilkel. Temsil fonksiyonu, bir bütün olarak temsil fonksiyonu ulaşamam. Ve bu fonksiyonla birlikte yavaş yavaş kendimizi ayrıştırıyoruz. işte doğada, doğa diye bir şey, dünya diye bir şey, tanrı diye bir şey sonra ortaya çıkacak. Ama... Tanrı diye bir şey şu aşamada başlangıç aşamasında yoktur yani ne var onun yerine işte gök yapısın biz zaten Güneş bizzat. Bütün yani. <gülüyor> bunlar da inanılmaz araçlar Hepsi araya aslında araç koyma ve hani şeyden itibaren de modern dünyadan itibaren yani teleskop ne bileyim işte fotoğraf video internet <gülüyor> falan o ilişki bambaşka bir düzleme Şimdi tazeplerde işte Son yüzyıllarda bununla ilgili görüşler var. Berkton'da, <gülüyor> Merleau-Fonti'de, şunda, bunda bir sürü insan da bulunabilir. E, fakat problem e, şey, işte buradan hareketle oraya bakmaya çalışmak. Yani alegorik ve totegorik gorik, ayrı yapıyor şey. E, buradan hareketle, alegori yapıyoruz yani. Hadita e, analojik uyguruz. Yani... E, ...kendimizden hareketle o dünyayı, kendi dünyamızı oraya transpoze ediyoruz, değil mi? Ama o dünyayı anlamak istiyorsak ve o dünyanın bizim zihnimiz üzerindeki, bizim dünyayı algılama tarzımız üzerinde, şu anki e, etkisi üzerinde konuşmak istiyorsak... ...oradan hareketle bakmaya çalışmamız gerekiyor, meseleyi tersinden okumamız gerekiyor. E, bu da ne yazık ki e, içinden çıkılmaz bir umutsuz durum yani. Ben teorik bir varlık olarak kendi dünyamın dışına çıkarak oradan nasıl bakabilirim? Ama biz işte da elinde yalnızlığı hala taşıyor olmak, canlılık katmanını, birisi işte hani manzaraya bakınca bir, bir arkayı çıkıyor ve koparabileceğim. Evet, çağrışımlar evet, evet. Şeyi kesinlikle <gülüyor> ağrışturuyorum ama yani bir şeye baktığımızda bizde oluşturduğu çağrışım ile bizzat onun kendisininle bende oluşturduğu ifade, evet. mesela ee, işte e, gök görüntüsü bende ne oluşturuyor? eee cezbedici. Işte, yüreklendirici bir ifade ya da ürkütücü bir ifade. Bende bir şey oluşturuyor doğrudan. Herhangi bir temsilin e, dolayımına girmeksiz Efendim? Belki yani yine eski Yunan'dan yani Yunan tragediyelerindeki e, zaman kavramı ileştikantaki işte zaman kavramı ki ayrı bir, bir örnek olabilir mi? Trajik yani özcavraman yani hiçbir zaman gerçek bir özne olmaması orada, her zaman kendi yolunu çizmemesi, işte tanrıların sürekli eve girmesi, en sonunda tabii hiç beklemediği bir şey işte kahramanın varması iyi ya da kötü. Kendi kaderin çizememesi, ee, yine bu Tregelikalar hep bir örnek vardır, yani bir uyarı vardır hep. Yani hmm. insanın her şeyi hiçbir zaman bilemeyeceği kendini merkeze koyarsa sonra Tanrı'nın gelişti şey kafasına. Ya, gerçekten koyarsan. işte o, <gülüyor> nasıl diyelim, Logos'un bütün serginin söz konusu olduğu aşamada, gerçekten bize en azından o evrede olsaydık bunları anlamlandırabilmek için, o dünyanın bir bireyi olsaydık çok daha fazla e, imkanımız olabilir. Bir de tabii şu, şu an, an konuda... Ben... Yanlış mı anlarım acaba? Bu, bütün bilgi yani, ilgili şeyde bunun olayınlandırıcı gücünün devreye girmesinden beraber bir şeyin, e, kurulmanın, yarılmanın ben diyebileceğimiz, tabi ödeme nesne ayrımının kurulmasıyla ilgili bir şeyden çözettiğiniz gibi bir kanaate vardı. Doğru. Oh. E, fakat bunu eski yılanla yani, sınırlamaya kalktığımız zaman şu kısa bir zaman diliminden bahsediyoruz, 2500 senedir. Hani bir insan türü bildiğimiz kadarıyla 200 bin senede konuşuyor. Ondan evvel de Homo Erectus 1,5 milyar yıldır konuşuyor. 2000 oradan 1,5 milyar pardon. Yok ya o zaman cevap zaten de. problem şey aslında biraz oralara gitmek, oraya çıkıp oraları anlamakta zorlanıyoruz. Demek istediğim o. <gülüyor> çok ilmeniyor bir yerden sonra yani insanlar çok yakın bir tarihte bir taraftan aslında insan tarihe baktığında e, içlerinden okuma işte iç düşünce falan gibi şeyler aslında çok yeni şeyler yani ve bunun e, bizim anladığımız anlamıyla e, zihinsel dünyayı özneliyle dış dünyayla bu yapıcılığı oluşturması yani 2500 sene diye küçülttiğimiz bir dönem için çok büyük bir çatışma olabilir öyle bir şana olabileceğini düşünemiyorum. Şana kastım şu, bu nesne obje içerisinde, nesne e, özne ayrımı içerisinde dünyaya bakma bir düzeyde. Yani başta her şeyi ayırt etmek lazım işte. tam konuşmaya başlıyoruz ama şeylerin isimli olması, onlara isim vermekte, kavramsal düzey dil kullanmak arasında zaten bu ölçüde bir fark var. Hüca? Efendim? <gülüyor> yani, belki benim düşünmem için bir fırsat olur. <gülüyor> Bağlantısı aslında yani dilin bir kırılma olduğunu, yani sizin de verdiğiniz ilk örnekte dil <gülüyor> buradan kopartmıyoruz direkt. Yani bir, şey, bir şeyin niyetinde bahsettiğimiz dönemde de imgesinin var olması, bizim kafamızda imgesinin var olması onu temsil ettiğimiz anlamına gelmez değil mi? Temsil foksiyonuna sahip olduğumuz anlamına gelmez. Zihnimizde e, herhangi bir inge, e, ben, ingeden değil de e, eğer bizim şu an kendisine inge dediğimiz zihnimizde bir şey varsa o bir şeye gösteren bir şey olamaz. O bir şeyi işaret eden bir şey olamaz, bir şeyin resmi falan olamaz o, şey. o evre için, öyle bir zihin dünyası için. O bizzat o şeyin kendisi olmadı Dolayısıyla budur evrenindeki gibi, anlatabiliyor muyum? Yani ne dışarıdaki şey başka bir şeyi temsil edebilir, ne de benim zihnimde adeta böyle bir temsil edici kavramsal formasyonum vardır. Kapatmak zorunda mı işte dışarı koşuyor.